صلي على رسولنا محمد اللهم صل ما كان محمد ابا احد من رجالكم ملك رسول الله وخاتم النبيين صدق الله العظيم اللهم فاعنا بالقران العظيم وبارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين نستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي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 benim nedir? Ebu Davud Tirmizi'nin rivayet ettiği İbn Hibban'ın tasa ettiği bir hadis-i şerifte bir kısmında Müslim-i şerif rivayet ediyor. Sevban radıyallahu anh'tan buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem Seykunu fi ümmeti kezzabune 30, kulluhum yez'um mu ennehu nebiyyun ve ene khatem unnebiyyine la nebiyye ba'di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 Lâ min Rasûlullah. Bir kısmını geri dokunmuştuk. İki büyük cemaat harbetmeden, efendim, davaları bir olan iki büyük cemaat harbet et kıyamet kopmaz ve 30'a yakın. Hadis-i şerifte bazı rivayetlerde 30, bazı rivayetlerde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 fakat sayıda tabii tahdit var ama tahditte de yani takrib var yani sade otuz diye değil karib otuza yakın buyurulması orada bir açık kapı bırakıyor Hazreti Hüzeyfe'den rivat edilende seykun fi ümmeti kezzabune deccalun seb'atun ve işrun minum erba'un isme ümmetimde deccal yalancı sahtekarlar çıkacak 27 tane, yani 30'a yakında zaten bundan uyum sağlıyor, 27 taneden dördü kadın. Kambersiz düğün olur mu? <gülüyor> Karı durur mu? Karı da peygamber, niye olmayacak? Secah diye bir kar, kadın peygamberliği gitti attı işte. Efendim, dediler ki, Resulullah buyurdu ki, benden sonra peygamber yok. E, la nebiyye dedi, la nebiyye teba'di demedi dedi. Kadın peygamber yok demedi dedi. Erkek peygamber yok. Ulan kadından zaten Adem Aleyhisselam'dan beri peygamber yok be. Zaten gel. Ve ma arselnâ kâblek e biz senden evvel ancak erkekleri gönderdik. Peygamber olarak. Efendim ve kânet nebiyyen kattu ünsâ ve la abdun ve şahsun kadından asla peygamber olmadı. Köleden de olmadı. Yüz kısartıcı suçları önceden duyulmuş olan, yayılmış olan kimselerden de peygamber. Ne kadar tövbe etseler, veli olsalar, evliyaullahtan var. Eskiden büyük günahkar, içkici, kumarcı, zinacı olup sonradan dönüp veli olanlar olmuştur. Ama peygamber böyle bir şahıslardan asla olmamıştır. Dolayısıyla efendim, ve ne hateminebi innebiye ba'de. Ben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 amel edecek. Efendim. Hadis-i şerifte ne buyuruyor? Keyfe ve fikum, idanezele fikum. Aişe Meryem ve imamıküm Nasıl olacak haliniz Meryem'in oğlu İsa gökten indiği zaman deyince acaba İsa gelince ona mı tabi olunacak gibi bir şey çıkmaması için ne diyor? İmamını sizden olacak ve imamıküm minküm kim İmam? Hazreti Mehdi. İsa Aleyhisselam bile onun arkasında cemaat olacak. Fe inna aleke okuyun. Kahmet senin için getirildi. Namazına devam et diyecek. Cemaat olacak. Onun için Resulullah Meryem'in oğlu İsa inince durumunuz ne olacak? Buyurduktan sonra millet yanlış anlamaz. Ne ne dedi? Ve İmamı küm minküm. İmamınız sizden olacak o gün. Dolayısıyla tabi o zaman da ulema bulunacak. Zaten Hazreti Mehdi'nin bir melek tarafından kendisine ilham gelmek suretiyle Hz. Mehdi tabi peygamber olmadığı için peygamber değil ama Hz. Mehdi tabi Ebu Bekri Sıddık ve Hazreti Ömer'den de üstün ne bakımdan üstün? Çünkü Resulullah buyuruyor ki la yuhtı Hz. Mehdi hiç hata etmeyecek neden hata etmeyecek? Bir melekle Allah onu devamlı tesdit edecek, hükümleri ona tavsiye ettirecek yani bu Hz. Sıddık ve Hazreti Ömer hakkında bile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 30'e kذابene ve ekser Abdullah bin Ömer hadisinde 30 veya daha fazla diye de var. Ee, nitekim Abdullah bin Amr rivayetinde demek ki Abdullah bin Ömer'di başka. Bu Abdullah bin Amr hazretlerinin rivayetinde Taberani de 70 70 yalancı sahte çıkacak diyor. Demek ki burada 30'a yakını çok meşhur ve yaygın olacak ama illa da tahdit yani sınırlama bir sayıda durmuyor. Yani 70 rivayetli olduğundan, mesela şimdi bu zamanda bile var değil mi? He? Bu adam bana vay geliyor diyor, iddia ediyor. Şu anda. Bürütleri de var, bağlıları da var, ümmeti var diyelim. Herif peygamberlere imam oldum diyor arşta, sidredül da. Doğru yolda gidersem böyle benim gibi sıfırı tüketirsin. Öyle. imtihan. İmtihan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 rahmetli dedim ya bu ne hal dedim İsmail Atatürk ya sorma dedi iyi bir dayak dedim dedim bu amelin sana yeter <gülüyor> girmiş tek başına sahtekar demiş baston ölündeydi zaten yatırı kaldırırım derdi öyle milleti izaya getirirdi yani çıkıyor yani bu şimdi dünyada kaç tane daha vardır yani daha da bizim bilmediğimiz ama bu ne yetmişi yetmiş bini de bulur öyle incel terse kişi ama meşhurları söylüyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 E o zaman şimdi Resulullah peygamberlerin sonuncusu göster bir mucize ne demek e yani istek de yapmayacaksın ama kabaz mı yok çok çıktı böyle sahtekarlar Padişah biri bu zamanında böyle buldu bunu çarptırdı. evet peygamber misin evet var mı mucize abi sormaması gerek tabii cahillikten işte işte benim şu ağacı çağır bakayım Resulullah ağaçları çağırdı geldiler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 He bir yerde bir peygamber çıkmış öbürü gitti dedi ulan ben seni gibi peygamber göndermedim serseri nereden çıktı <gülüyor> e o da ilahlıktas diyen yani. her şey olursundu firavunluk sonra, nemrutluğu ele aldıktan sonra en de rabbikümül ala diyen oldu bu, bu dünyada rabbinizim diyen de oldu yani peygamberi bırak efendim 13'ündür ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberi aynen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 bir de böyle tabii demek hastalığında sargı gibi yapmış artık her tarafını, başını. Buyurdu ki: İnni ra'aytu fi yaday saybarayn min zehabin fekerihtuma fenaftuhuma fatara. Ellerimde iki bilezik gördüm rüyamda. Peygamberlerin rüyası nedir? Rü'yel Enbiya vahyun. Peygamberlerin rüyası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 Sonra buyuruyor, üfledim iki bilecikte uçtular. Yani elhamdülillah ki zararı olmayacak anlamında. Dedileri Allah azze ne tevil buyurdunuz bu rüyayı? Fe evvel duum elkezabeyin illeziini ana beyin huma sahibul Yemen ve sahibul Yamame iki yalancı sahte kara yordum. Tam benim işte vefatımda ben arada aradayım. Yani benden sonra çıkacaklar. Halbuki Müseyleme Resulullah sağlığında çıktı ama işi Resulullah'tan sonra şuyu buldu. İddiası Resulullah'tan sonra daha geniş katılım buldu yani. Onun için Yemen'in sahibiyle ile sahibi. Yemen'in sahibi Esvedi Ansi. Önümüzdeki hafta onu anlatacağım size. Onun ne mal olduğunu şimdi yemamenin sahibi kim müseylemetül kezzap tarihte duydunuz yemame vakası işte çok sahabe öldü o yemame vakasında müseyleme ile yapılan savaştır o o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin e, sağlığında çıktı Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onun e, çıkacağını işte vefatından evvel haber verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sağlığında da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 Efendim şahitlik eder misin? Dedi Efendim Bir tane sahabi Rıdvanullah Aleyhi Mecma'in Ne dedi senin de Resulullah olduğuna Şahitlik ederim dedi can korkusundan Peki dedi onu serbest bıraktı Öbür sahabiye dedi sen Muhammed'in Resulullah olduğuna şahitlik misin? Sallallahu aleyhi ve sellem, ederim. Peki benim şahitlik olduğuma, Resul olduğuma şahitlik misin? Cevap vermedi. Efendim? Enesammu dedi, ben sağırım dedi. Bir daha sordu, üç keresinde de ben sağırım diye. Cevap verince onu şehit etti. Bu ikisinin haberi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu emma hadel mektul fekad mevda ala sıdkıhi ve yakini ve egede bifazli feheniyen lev şehit olan sadakati, yakini, şüphesiz inancı üzere şehit olarak Allah'tan büyük fazl-ı kereme nail olmuştur, ona mübarek olsun ve emme la agar fekad rakasallahu fe la tebaate aleyhi öbürü ise Allah'ın ile amel ettiği için sorumlu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 Ezan oldu mu müşteri gezmir. Adam geldi ya bu kadar mal alacağım. Ya, ezan okumaya başladı iş yok cemaate yetiş. Ya mübarek ya millet sünneti kılana kadar yine yetişirsin ya. Şu kadar fazla mal alımla. Neden? E, Mekru Haram değil ama Cuma vakti haram. Cuma'nın dışındakilerde mekruh cemaati kaçırdığı için o vakitteki namaz helal ama kayıp değil. kulu. Helal ben. hem helal olsun hem tayip olsun yani tertemiz e sen şimdi helal ama cuma namazı değil nasıl olsa namaz geçmiyor ki cuma cemaatına kılıyor ben bunu tek tek kılarım müşteriyi halledeyim ama temiz olmuyor mekruh oluyor bu sefer o da efendim başkası olsa millet müşteri peşinde baya da yüklü mal alacak Bakırcı gitti camiye kıldı bir de geldi baktı ki tükkanın ortasında koca küp altın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 Sağlığında çıktı. Bu Melun efendim ne yaptı? Rasulullah mektup gönderdi. Bir de elçi beraber mektupta şöyle diyor: En ma'bat diyor, min müseleme Rasulullah ile Muhammeddir Rasulullah diyor. İni üşritü fi hazel emridi diyor. İni al arzani sıfei, sıfa alin, sıfa ale diyor. Biçeler, biçeler gibi geliyor. Efendim diyor. Allah'ın Resulü mü söylemeden Allah'ın Resulü Muhammed ediyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, haberin var mı? Bilmiyorum ama diyor, ben de sana ortak edildim diyor. La İlla Ya bu nasıl ortak oluyor ya? Haberin var mı? E bunu Allah gönderdiyse haberi olur zaten Resulullah. Böyle bir şey var mı ya? Şimdi diyor, çatışma halüzüm yok diyor. Dünya çok geniş diyor. ikiye bölüşürüz. Yarısı senin, yarısı benim olmak üzere idare ederiz diyor. Falan böyle bir mektup yazdı. Elçi Resulullah Efendimiz'e geldi. iki tane elçi gönderdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Ma tegûlâni entü Elçilere dedi ki siz ne diyorsunuz bu hususta? Elçiler dediler ki ne gûlüke mâ kal. O ne dediyse biz onu kabul ediyoruz.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 Kezzap. kezzap siz, siz ancak kezzap dökerler falan onu zannediyorsun kezzap çok yalancı saatekar demek arapçada feyn emmaban şimdi o ne dedi dünya iki parçadı yarısı senin yarısı benim olsun resulullah ne buyurdu hepsi benim demedi feynnel erbelillah işte buradan anla kim peygamber He? yarısı benim diyende adam ne kadar ufakçı yahu Resulullah ne diyor? Mülk Allah Kürre-i Arz'ın cemişi, Allah Fe lillâhe l-âkhiratü ve l Allah Bütün alemler Allah Yuriz ve amün Min ibadih Ama tabii ki Allah verir değil mi? Dilediğine Kime? Kullarından seçtiğini Saltanat verir mi? Evet <gülüyor> vel akibetu Lil-muttakîn Güzel sonuç Nasip olacak Nasip olacak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 Peygamberliği de bırakıyorum dedi. Halifelik yeter dedi. Yani Ebubekir Sıddık'ın yerine geçse peygamberliği de geçe. ben dedi ona ümmet olacağım dedi. Peygamberlik işini bırakıyorum dedi. Bak görüyor musun saatteker olduğunu. Doğru adam olsa bırakır mı ya? <gülüyor> ya bırakıyorum denir mi Resulullah Efendimiz? Dece ki ya Rabbim çok ağır geldi böyle bir şey var mı ya? Bırakamaz ki. Dedi ki ben ümmet olmaya da razıyım dedi yani. Fakat dedi tayin edecek dedi beni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 Çok da adam toplanmış, kavminden kalabalıkla geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yan, efendim ona yöneldi. Sebi İbn Kaşiklişan mas'ile. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin efendim mübarek elinde bir dal var. Dal parçası. Hey.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 eğer yüz çevirirsen Allah seni boğazlayacak dedi Allah seni boğazlayacak helak edecek ve inni ila râkellezi ürîtü fîke mâ râeytü rüyamda gördüğüm iki bilezikten biri sensin dedi ona iki bilezik benim ellerimi sıktı üfledim uçtu sensin sonra tabi bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem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 İçkiyi helal etti Zinayı helal etti Birkaç hediye isteyenlere ikindi namazını Dedi düşürdüm sizden Siz ikindi kılmasanız olur dedi falan Tabi canım Şimdi de var öyle Üçe indirenler Ondan sonra Adamları çoğaldı Ebu Bekri Sıddık radıyallahu anh halife olunca Hazreti Sıddık iki sene zaman iki üç sene kaldı ama bütün mayınları temizledi de gitti. Hz. Sıddık ne kadar mürtet, dinden çıkan sapık varsa yani Hz. Ömer'e işi sağlam bıraktı yani. Hz. Sıddık'ın o dönemi olmasa Hz. Ömer'in işi çok zor olacaktı. Hazreti Sıddık bu mürtetlerin e, dinden dönenlerin, kabile kabile dönüyorlar dinden. 12 kabile dinden çıktı. Büyük nüfus. Kimi zekat vermiyor, kimi şunu yapmıyor. Kimi, kimi müselime giriyor. Sonda e, Halid İbni Velid Radıyallahu anh, Allah'ın kılıcı onunla ee, harbe çıktı onun adamlarından çoğunu katletti geri kalanlarıyla işte cizye vermek gibi bir şartla yani silahlarını atlarını bırakmaları üzere anlaşma yaptı fakat e, tabi sahabe-i kiramdan çok şehit verildi çok yani büyük bir harp oldu ekseri hafızlar sahabenin kurra ve hafızları şehit oldu Hz. Ebu Bekir Efendimiz çok endişelendi. Çünkü o zaman Kur'an kitap halinde değildi. Hani Hz. Osman Kur'an'ı cem etti diye biliyorsunuz ya. Aslında Hz. Osman Kur'an'ı cem etmedi. Hz. Osman Kur'an'ın cem olmuş Kur'an'ın nushalarını çoğaltarak dört başkente göndermişti. Anlıyorsunuz? Mısır'a, Küfeye, Şam'a, Yemen'e neyse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 bütün ayetleri Hazreti Sıddık zamanında bir araya gelmiş oldu. Kayda geçmiş oldu. Anladınız şimdi değil mi? Yani Hazreti Osman Efendimiz tertibinde, düzene sokulmasında, sure tertibi vesaire şeyler ve nuska teksirinde Efendim büyük görev yaptı. En netice bu mel'unu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 el islam, i̇slam geç geçmişi ne yapar siler atar Vahşi, müslüman oldu günahsız tertemiz oldu tabii. ama o cahiliyet devrinde yaptığını unutamadığı için ee, yemame vakasında dedi ki bu fırsatı kaçırmamam lazım bu müseylemeyi ben gebertmem lazım dedi ve onun işini o bitirdi oklan yıktı ondan sonra kesip doğru öbür sahabeler yaptı e, tabi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 İslam'ı sağlam tutmak için, bu sahtekarları kırmak için bir tane mi? Bak haftaya ne anlatacağım. Esvedansi Ansi neler yapmadı? Onlar öbürü neler yapmadı? E bunları hep Allah'ın dostu o sahabe-i kiram canlarını verdiler ya. Neden ki bu mayınları temizlesinler de bize kadar din sapasağlam gelsin. Şimdi biz onları nasıl anmayız? Nasıl okumayız? Nasıl hediye göndermeyiz? Ruduanul Müslümansak onlara borçluyuz.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 Hz. Sıddık'ın oğlu bir yanlışlık etti. Sakalını tuttu biraz sert yaptı. Ona dedi baban böyle görseydi senin çok üzülürdü bu hali deyince o çıktı bir eziyet yapmadı Hz. Osman Efendimiz ama sonra giren iki eşkıya birden kanına iştirak ettiler. Efendim Hz. Osman Efendimizin sakallarını kana boyadılar. Mübarek Kur'an-ı Kerim'e efendim bu kanı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 Diline bak, eline bak, ayağın haramdan başka bir şeye yürümemiş. Kötülükten başka bir şey tutmamış. A haramdan başka konuşmamış. Bu adam da dedi hiç hayır yok diyorum sana dedi yaz bunu cehennemlik dedi. Ya hele dur kardeşim acelecilik yapma. Ne aceleci dedi ya, her tarafı kontrol bitti. Dedi bir de ben ineyim. Öbür melek indi. Dedi ki cennete elinden yaz. Nasıl iş dedi ya. Sen kalbini bırakmışsın dedi.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 Böylece son nefeste bize başlanacak inşallah. Ve entel müsta'anu aleykel belağu la havle ve la kuvvete illa billahil aliyil azim. Ya rahman ya rahim, ya rahimin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetine iman ettik ya Rabbi. Bizi de şahitlerden yaz ya Rabbi.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 hepsini iyileştirme kadirsin arzu hal duaları bulunanlara acil şifa dertlerimize deva borçlarımıza edalar ikram eyle ya Rabbi fakirlerini hazine-i gayimden merzuk eyleyip şu cemaat içinde işsiz bırakma evlenmedik eşsiz bırakma affetmedik günahkar bırakma Derdine derman vermedik, dertli çıkartma ya Rabbel alemin. Şuradan dağılmadan cümlemizi mahfuriin cümlesine ilhak eyleyip, anadan doğduğumuz gündeki gibi tertemiz çıkmaya müyesser eyle ya Rabbi. Bizden evvel ölenlere garik garik rahmet eyle, kabirlerini nur eyle. Buyurun, eşhedu alla ilahe illallah ve eşhedu anna Muhammedin abdu ve resulü şahadetle mizhe diyeleye diğrulene içale kabirlene nuru ile günahların taksiratlarını affe ile ya Rabbi lanmi ruhleri için el Fatihah. Bismillahi r-Rahmani r-Rahim. alamin al rahim